كان حبطاش هيقى المشتك ايمان قسمنا هيقى قال جبرين عليه الصلاة والسلام قال فاخبرني عن الايمان جبرين عليه الصلاة والسلام الله رسوله والسلام İslam'ı sorduktan, İslam'ı sorup cevabını aldıktan sonra ikinci merhale neydi? İman. Allah'a iman. Allah iman. Fa akhbirni an al-iman. ki o zaman bana imanın ne olduğunu bana haber verir misin? Fa iman en tu'mina billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve wa rusulihi vel ve bil ve Tabi ki iman meselesi biliyorsunuz arkadaşlar ankide kitaplarında ve özellikle Selefi Salihin'in metodu ile Ehli Kelam metodu arasında fark vardır bu iman konusunda Ve Fırkatul murci'e denilen fırka İkinci fırka ise Murci'etul fukaha denilen fırka Murci'etul fuqaha Selef uleması abu Hanife ile ve onun çizgisinde olan kişilere ne yapmışlardır isimlendirmişlerdir. Nurgiye fırkası ise iman meselesini biliyorsunuz. Cehenn bin Safvan ve onun çizgisinde olan alimler. Mesela Cehenn bin Safvan diyor ki iman sadece marifettir. Yani bir kişi Allah'ın kendi kalbinde Allah'ın varlığını biliyorsa iman budur. Ve bunun imanı ile Cibril imanı arasında hiçbir fark yoktur demek istiyor. Bu Abu Cahen. Yani biraz aşırı kaçan, Murciye fırkasına aşırı kaçan şahıslar diyorlar ki bir kişi kalbinde Allah'ın varlığını biliyor ve inanıyorsa o zaman onun imanı ile Cibril imanı arasında hiçbir fark yok. Ne kadar günah işlerse, ne kadar fıs kufucur işlerse onun imanına hiçbir zaman zarar vermiyor. Bu kim bunlar? Cehennem Bülsafvı'nın görüşü. Ve biliyorsunuz Cehennem Bülsafvı'nın Mürciye fırkasından biraz aşırı giderek onların görüşleri üstünde çıkarak imanın marifet olduğunu söylüyor. Mürciye fırkası ise diyor ki iman ile tasdik etmektir. Ve Mürciye fırkası imanı lügat manasına alıyorlar. Çünkü bazı alimler Demişler ki imanın bir lügat manası var, bir de istilahi manası var. İstilahi manası, ey şer'i manası. Şer'i manası. Lügat manası demişler ki iman kalple tasdiktir. Nasıl kalple tasdiktir? Bu Cehenn bin Sıffa'nın görüşü üzerinde olan bir görüştür. Ey Allah'ın varlığını kalben bildikten sonra o bilinci de kalbiyle ne yapıyor? Dastik ediyor. Mesela diyoruz ki bir şahıs bir şey söyler. Ondan sonra o şahsın söylediği bir şeyi bir kişi diyor ki ona bunu yaz. Öyle değil mi? Mesela mahkemelerde şahıslar konuşurken kadı sekretere diyor ki yaz filanın söylediğini yaz. Öyle değil mi? Söylüyor biliyor bilinçten sonra yazdırıyor. Burada da Murci'e fırkası imanın kalple Allah'ın varlığını bilmek. Ondan sonra o bilinci ve da o bilgiyi kalple tasdik etmek. Bilinç ve tasdikten sonra hiçbir zaman ne kadar günah işlerse o imana bir zarar vermiyor. Tamam mı? Bu da murci'enin görüşü. Murci'etül fuqaha ise yani Ebu Hanife Rahimahullah ve onun çizgisinde olan alimlerin görüşüne göre iman kalple bildikten sonra ay Allah Celle Celaluhu'nun mevcut olduğunu, varlığını öğrendikten sonra kalben ondan sonra ne yapıyor? Kalbiyle tasdik ediyor. Yani bir bilinç var, bir de tasdik var. Tamam mı? Bilinçten, tasdikten sonra o kalpte olan bilinç ve tasdiki de dille ikrar etmek, ay ilan etmek. Tamam mı? Çünkü biliyorsunuz kalp Allah'a mahsustur. Allahu Teala'dan başka hiç kimse kalpte geçip geçmeyeni bilmez. Yani kalpte geçenler tamam mı? Ne kadar kalpte bir şey geçiyorsa o Allah Celle Celalühü'nün bilincinde olan bir şeydir. Beşerden hiç kimse, hiç kimse bunu bilmez. Hatta melekler bile bilmezler ancak Allah Celle Celaluhu onlara haber verirse o zaman melekler bilir. Ve meleklerin meleklerin insanın kalbinde Allah'ı zikretmeyi melekler kendilerinden bilip de yazıyorlar mı yazmıyorlar mı? Alimler ihtilafa düşmüşler. Bazı alimler demişler ki kişinin kalbinde Allah'ı zikrettiği şey kendisi ile Rabbi arasındadır. Meleklerin alakası yoktur ve melekler yazmaz. Çünkü melekler kalbe hakim değildir. Kalp Allah'a mahsustur. Bazı alimler demişler ki Doğru melekler kalpte geçenleri bilmez. Bir kişi kendi kalbinde Allah'ı andığı zaman, Allah'a zikrettiği zaman veyahutta da Allah'ı zikretmekten öte su uzen yaptığı zaman kendi bir kalbinde, başkasının hakkında. Öyle ya, insan kendi kalbinde başkasının hakkında su yapar. Öyle değil mi? Dolayısıyla diğer bir alim kesimi diyorlar ki doğru melekler kalpte geçenleri bilmezler ister hayırlı olsun ister kötü olsun. Ama Allah Celle Celaluhu insan oğlunun yapacağı her şeyi her şeyi meleklerin yazma, yazma e, meleklerin onu yazıp öbür dünyada hücceti oluşturmak için Allah Celle Celaluhu o meleklere söylüyor ki işte filan kulun veyahut da şu kullarım kalbinde veyahut da kalplerinde şunu şunu geçirdiler. Tamam mı? İster hayır olsun ister şer olsun. Onu yazınız. Ondan sonra Allah Celle Celaluhu Bilgisi üzerinde melekler ne yapıyor? O kalpte geçen olan, gizli olan şeyleri ne yapıyorlar? Yazıyorlar. Ve alimler buna demişler ki ''Hezâ hilâf-ül-mûteber'' Yani bu, müteber olan bir hilaftır Ve bu kaideyi hiç unutmayın. Bu müteber olan hilafı hiç unutmayın. Yani her elinizin kulağında bir küpe olsun. Kaideler çok önemlidir. <gülüyor> Ve bundan önceki şeyleri de biz zikrettik. Mesela demiştik ki, olan müteber olan ihtilaflar bunlardan birisi mesela namazın terki küfür müdür değil müdür ve bu gibi şeyler. Dolayısıyla müteber olan ihtilaf burada kişi mukallid bir kişi bu iki kişinin arasında bulunan alimlere hangisine güveniyorsa o kişi o alime sorarak o alimin vermiş olduğu fetvaya göre ne yapar? Amel yapar. Biz daha önceden demiştik ki derslerimizde ''Ammi bir kişinin, ey yüz mutlak manada mukallid olan bir kişinin sabit bir mezhebi yoktur.'' ''Mukallidin mezhebi, ammi bir kişinin mezhebi, ey yüzdeyüz mukallid olan bir kişinin mezhebi, müftünün vereceği fetvadır.'' ''Hangi alime güveniyorsa, diyelim ki biz şu anda Türk toplumu olarak Hanefi mezhebine göre amel ediyoruz.'' ''Öyle değil mi?'' ''Genel itibariyle.'' Ama bir bakıyoruz ki mesela bir alim çıkıyor. Bir alim çıkıyor ve bazı fetvalar veriyor. Ben de bakıyorum ki bu alime dinine güveniyorum veyahut da dinine güvenilir bir kişi bence veyahut da Türk toplumunca bu kişi güveniliyor. Dolayısıyla bu kişi güveniliyorsa ona soru soruyor. O soru sorduğu zaman ona demiyor ki benim sana soracağım soruya karşı vereceğin cevap Ebu Hanife'nin mezhebine göre olsun. Bunu söylemiyor. Hocam şu şu şu mesele var. Bu nasıldır? Diyor ki işte şöyle şöyle şöyle şöyle. Ve bu alim bunu söylerken değmiyor filan mezhebe, filan mezhebe, şu mesebe. Bu alimin Kur'an, sünnetten veya da belli bir mezhep içerisinde. Bakarsın o alim belli bir mezhebe bağlıdır. Ama bazen her ne kadar belli bir mezhebe bağlı, bağlı oluyorsa da her konuştuğu şey yüzde yüz kendi mezhebene bağlıdır, Kendi mezhebine Bağlığı olduğu ne yapmıyor? ispat etmiyor. Bazen mezhebi üstünde çıkıyor. Niçin? Çünkü bu adam müreccihtir. Alim kişi müreccihtir. Ey alimler arasında, arasında olan ihtilafla bakıyor ve ondan sonra bu delilleri gözden geçiriyor. Ve bu bakıyor ki hangi alimin sözü Kur'an ve sünnete ve selef-i salihin anlayışına yakınsa o söze göre amel ediyor. Ve ben bir vatandaş olarak, mukallid olarak ona sorduğum zaman diyor ki işte böyle. O zaman benim mezhebim o konuda benim imamım kim olmuş oluyor? O kişinin bana vermiş olduğu fetva. O kişinin verdiği o kişi fetvayı verirken o kişi o meselede benim mezhebim olmuş, benim mezhebim olmuş oluyor. Ve daha önceden demiştik ki asıl olarak her Müslümanın mezhebi nedir? Sahih hadistir. Ve de ki buna örnek vermişti dedik ki Abu Hanife Allah diyor ki "Eğer sahih hadis ise o mezhebim." Yani Abu Hanife diyor ki "Eğer sahih hadis ise o Ve biliyorsunuz Abu Hanife İmam Cafer-ı Sadık'ın yanında ders almış bir kişi. Ey onun öğrencilerindendir. Abu Hanife Allah fetva verirken demiyordu ki "Kala Aba Cafer, kala Aba Cafer, kala Aba Cafer." Yok. bunun mesbiqun Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnetten gördüğü şeyleri tamam mı? Onunca yani onun çizgisinde tamam mı? eğer sahih ise Ebu <gülüyor> Hanife Rahimahullah hemen onunla amelini ve onun çok meşhur bir sözü var Ebu Hanife Rahimahullah diyor ki Kur'an'dan ne geliyorsa başımızın ve gözümüzün üstünde ashabtan ne geliyorsa yine başımızın ve gözümüz, gözümüzün üstünde ancak diyor ashabtan sonra olan kişilerden bir şey gelirse diyor, onlar hum rical, ve nehnu rical. diyor. Onlar yani bu konuda erkek oldukları gibi veyahut da cüht e, bedledeler, tamam mı? İlimlerini gösterdikleri gibi biz de onlar gibi, biz de onlar gibi Kur'an'dan ve sünnetten ve ashabtan alırız. Yani demek istiyor ki tabi'in ve etba'at tabi'in ve biliyorsunuz Ebu Hanife Rahimallah, İmam Malik bunlar etba'u tabi'indendir. Yani Ebu Hanife rahimahullah tabi'inden olduğunu söylüyorlar. Çünkü ashabtan birisini görmüş diyorlar. Ama İmam Elbani diyor ki bu zayıftır diyor. Ebu, Ebu Hanife, İmam Malik tabi'ilerden değil etba'u tabi'inden. Ey onlar sahabileri görmediler diyorlar. Tamam mı? Ancak onlar sahabileri gören kişileri gördüler. Dolayısıyla <gülüyor> Ebu Hanife o asırda o zamanda onların Çağdaşı olduğu için diyor. Onlar kişi oldukları gibi biz de aynı kişiliğe sahibiz. Yani Kur'an'dan, sünnetten ve ashabtan gelen hepsi başımızın üzerinde. Onun için Allah rahmet etsin diyor ki اذا صح hadis ve medhebi. Ha demek ki asıl itibarıyla kişinin mezhebi nedir? Kur'an ve sünnettir. Ve bu Kur'an ve sünneti İmam Ebu Hanife'nin buyurduğu gibi Ashabtan gelirse başımızın ve gözümüzün üstünde. Ey ashabın konuşacağı karşılığında Ebu Hanife Allah itirazı yoktur. Çünkü Ebu Hanife Allah, İmam Ahmed ve İmam Şafii ve Malik bunlar biliyorlar ki ashab bizzat Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dizi dibinde yetiştirilen insanlar oldukları için ve dinlerinde samimi oldukları için asla heva ve heveslerine konuşmazlar. Ha, o zaman Kur'an-Sünnet mutlaka ashabın anlayışına göre olması gerekiyor. Biz iman, imam kavramına baktığımız zaman Kur'an ve sünnet ve ashabın anlayışına uygun olması gerekiyor. Ashab hiçbir zaman buradan dışlanamaz. Onun için hariciler, mutezirler, bahayiciler, kadyeniciler, şiiler, Rafiziler, şunlar bunlar ve murciyaciler ashabın anlayışını almıyorlar, kabul etmiyorlar. Ashabın anlayışını kabul etmedikleri için dikkat ediyorsan ediyorsanız tamamen selefin etikadı dışında kaldılar. İster etikatta olsun ister amelde olsun. Onun için burada Mürce'e fırkası dikkat ediyorsanız Ashabın anlayışına göre imanı tarif etmiyor. Niçin? Çünkü ashabın anlayışı diyorlar ki Hum ricel ve nehnu ricel. Onlar adam oldukları gibi biz de adamız yani benim diyor Abu Bekker'e, Umar'a şuna buna ihtiyacım yok diyor Yani onun anlayışı Beni doyurmaz diyor Benim kendi anlayışım ancak beni doldurur diyor Onun için bunlar biraz da kelamcılar, ehli kelam dedikleri yani bunlar biraz da kelam yapıyorlar. Ey mantık ve felsefe yapıyorlar. Ve mantık ve felsefe yaptıkları zaman da ashabın anlayışı dışında oluyor. Ve hatta bazen sünneti bile aşıyorlar. Bazen sünneti bile aşıyorlar ve zamanla göreceksiniz. Onun için burada <gülüyor> iman selefin tarifine göre nedir? Kalple bilinç ondan sonra tasliyik yani el-me'rifa ve tasliyik ve'l-iqrar vel, ikrar, vel erken ay bil cevarih. Tamam mı? Kişi bir şey çünkü yani asıl itibariyle bu bilinç ile bazı alimler demişler ki bilinç ile tasdik aynıdır. Ama bilinç ile tasdik aynı değildir. Göreceksiniz anlatacağız inşallah. Asıl itibariyle alimler diyorlar ki iman nedir? Kalple tasdik, ile iqrar cevârih ile amel etmek. Peki kalp de iyi tasdik edecek. Bir insan ...bilmediği bir şeyi nasıl tasdik eder? Bu biz daha önceden size anlatmıştık, demiştik ki... ...ve İmam Bukhari Rahimahullah bu meseleye çok güzel bir şekilde değinerek... ...kitabında diyor ki, Allah rahmet etsin... ...Babun, el ilmu kable al kavli amel. El ilmu kable kavli amel. İlim sözden ve amelden önce gelir. Kalp kendine göre ameli var. Dinin kendine göre ameli var. Dolayısıyla kalp amel yapabilmesi için bilinmesi gereken olan bir şey amel yapacak. Eğer kalbin bilmediği bir şeyi nasıl amel edeceksin? Sen kalbinle bilmediğin bir şeyi nasıl bunu bu kalple ile amel edeceksin? <gülüyor> ve aklınızda gitmemesi için örneğin Yahudi ve Hristiyanlar asıl itibariyle Allah Resulü Aleyhisselam'ın Allah tarafından Resul olarak gö gönderildiğine dair ne yaptılar? Kalpleriyle bildiler. Ama hiçbir zaman tasdik etmediler. Dolayısıyla bilinç ile tasdik ayrıdır. Ve İmam İmam e, bin Teymi'ye rahimahullah <gülüyor> diyor ki, İmam Elbani de aynı görüştedir. Yani aynı çizgidedir. Ve bu çizgide olan alimler diyorlar ki bilinç, tasdik ondan sonra ikrar, ondan sonra amel. Yani Yahudi ve Hristiyanlar İblis bile Allah Celle Celaluhu'nun Rab ve İlah olduğunu biliyordu. Hiçbir zaman İblis Allah Celle Celaluhu'nun rububiyetine ve öluviyetine karşı gelmedi. Ve hepiniz bunu biliyorsunuz. İblis Allah Celle Celaluhu ben bir insan yaratacağım dediği zaman ve o insanı yarattığım zaman ona ruhumdan üfleyeceğim zaman herkes ona secde etsin. Ve herkes secde ederken İblis secde etmedi. İblis secde etmedi derken yani Allah'a secde etmedi değil. Onun aklıyla çünkü burada mantık yaptı. İblis burada kıyas yaptı. Yani bu kıyasla bu kıyasında hataya düşerek dedi ki nasıl olur da benden az olan yani daha ehven olan veya da daha aşağıda olan bir kişiye secde ederim. Halbuki burada Allah Celle Celalü bu emri verirken burada olan emir Veyahut boyun eğmek Allah'ın emrine olması gerekiyor yani bizzat Adem'e değil. Yani Allah Celle Celal bir şeyi emrediyor. O zaman o insan o şeyi yaparken, mesela Allah Celle diyor ki, Ati'u Allah'a ve Ati'u Resul, Allah Celle diyor ki, Allah'a ve O'nu Resulüne itaat edin. Burada Allah Celle Celaluhu Resulüne itaat edin derken, acaba oradaki itaat masiyette söz konusu olur mu? Söz konusu olmaz, mümkün değil. Masiyet Resul bile olsa, baba bile olsa, anne bile olsa onlara itaat yoktur. Ölül emre bile itaat yoktur. Onun için alimler demişler ki Allah'a ve Resulüne olan itaat mutlaktır. Çünkü Allah ve Resulü hiçbir zaman haram olan bir şeyi emretmezler. Ama ölül Emr haram olan bir şeyi emredebilirler. Dolayısıyla Allah ve Resulüne itaat mutlak iken ölül emre ve onların dışında olan şahıslara... İtaat mutlak değil. Ey mukayyettir. Nasıl mukayyettir? Ey Allah Celle Celaluhun emir ve yasaklarına ve aleyhissalatü ay emir ve yasaklarına uygun hareket ettikleri müddetçe ölül emre ve onun gibi onlara bağlı olan kişilere itaat edilir. Anne baba yine o şekildedir. Eğer bir baba, bir oğla bir emir verdiği zaman o emir Allah ve Resulünün emir ve yasaklarına aykırı değilse o oğlan, o babanın veya da annenin veyahut da öğretmenin veya da patronun veya da kim olursa olsun tamam mı? Emrine itaat etmek vaciptir. Ancak anne baba ve bunların doğrusunda olan diğer şahıslar, bir kişiye emir verdikleri zaman eğer o emir Allah ve Resulün emirlerine aykırıysa, baba bile olsa yani biliyorsunuz Allah ve Resulün taatından sonra baba ve anne taatı geliyor. Orada anne ve babaya isyan konusunda kesinlikle itaat yoktur. Kesinlikle. Onun için Allah-u demiş ki لَا تَعَتَ لِمَحْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقُ وَفِي رِوَيَةِ فِي مَعْصِيَةِ اللّٰهِ Ey Allah'a isyan konusunda hiçbir mahluka, ey, hiçbir yaratılmışa itaat yoktur isyan konusunda. Rasul bile olsa, baba bile olsa, anne bile olsa, anne sana dese ki git oğlum bana bak kaldan bir tane sigara getir Vallahi onu getirmek ona Allah'a ve Resulüne isyandır. Getirmeyecek. Ama güzel bir uslupla diyecek ki anne sana haramdır. Ve haram olduğu için haramlar üzerinde yardımlaşmak haramdır. Dolayısıyla benim gidip de şu haramı sana getirmem ben Allah ve Resulünün emir ve yasakları üstüne çıktığım için ben Allah'a ve Resulüne isyan etmiş oluyorum. Tamam. Dolayısıyla burada itaat nedir? İtaat yani emir ve yasaklarda uygun olduğu zaman ama onun dışına çıkarsa kesinlikle yoktur. Onun için burada alimler kalpte değil derken biz o zaman iblis deriz ki iblis bu anlaşa göre sadece kalp tasdik yani ma'rifa dedikleri gibi. Mesela Abu Cehem diyor ki el iman huve ma'rifa. Tasdik'in dışında. Ma'rifa dediği zaman Yahudiler içine giriyor. Hristiyanlar içine giriyor. İblis içine giriyor. Hatta Arap müşrikleri bile içine giriyor. Ve siz biliyorsunuz, geçmiş derslerimizde değinmiştik. Müşrikler, yani Arap müşrikleri, tamam mı? Allah Celle Celaluhun rububiyetine inanıyorlardı. Tamam mı? Allah Celle Celaluhun Onlar neye inanmadılar? Veyahut inandıkları halde niçin teslim olmadılar? Allah Celle Celaluhun'un ubudiyetine razı olmadılar. Ey Allah Celle Celaluhu onun emir ve yasaklarına ne yapmadılar? İtaat etmediler. Allah Celle Celaluhu putlara, şunlara, bunlara ibadet etmeyi, itaat etmeyi yasaklıyor. Dediler ki bu olmaz. Evet biz biliyoruz. Allah Celle Celaluhu Rabb'dir, Ey yaratıcıdır. Tamam mı? Bu Allah Celle Celaluhu öldürür ve diriltir. Tamam mı? Ve Allah Celle Celaluhu yağmur indirir. Şunlar bunlar bütün bunlara Kur'an'da Onlara sorsan şöyle diyecek ki evet evet evet evet hep tasdik ediyorlar. O zaman <gülüyor> Ebu Cehm'in Ebu Cehm'in mantığına göre Yahudiler, Hristiyanlar müşrikler nedir? Müminlerdir. Öyle değil mi? Çünkü ma'rifetul kalbine kalbe şey yapıyor. Oysa ki ma'rifet kalpte olan ma'rifet bu yeterli değildir, yetersizdir. Ma'rifetle beraber tasdik, tasdikle beraber nedir? İkrar, ikrarla beraber amel. <gülüyor> Tasdik demek, kat'a bildiğin kişiyi mühürlemek demektir. Hani dedim örnek verdim ya. Sen konuşuyorsun, kadı diyor ki, o konuşuyor, bu iki tane sanık. Sen ne söylüyorsun şu? diye ne diyor bu? Kadı diyor ki, yaz. Bunun yazdığını yaz. Bunun konuştuğunu yaz. Bu nedir? Tasdik olabilir, ret olabilir. Ama nedir bu? Bu bir delil sayılır. Yazı bir delil sayılır. Bir kişi konuşurken teyip mesela alıyorsa ne yapıyor? Tescil yapıyor. İster doğru olsun ister kötü olsun. Melekler ne yapıyor? Doğrusunu da yazıyorlar, kötüsünü de yazıyorlar. Ey, kişinin yapmış olduğu hayır, hayır olsun, şer olsun her şeyi yazarlar. Onun bu tür sözleriyle hüccet oluşmuş olur. Cehep b'nsıfı bu tür sözleri söylerken kitaplarında yazılmıştır. Yazıldığı gibi melekler de yazmıştır. Allah Celle Celalü biliyor. şu ana kadar bunun sözleri hepsi nakledilmiştir. Mürciie fırkası gene öyle. Mürcietul fukaha gene öyle. Selef-i salihin gene o şekilde. Şimdi biz bunların görüşlerine ne yapıyoruz? Bakıyoruz. Yani eğer marifet gerçekten doğru olmuş olsaydı dediğim gibi. Ve o taym söylediği gibi o zaman Hristiyanlar imana girmiş oluyorlar. Ve siz biliyorsunuz Yahudi ve Hristiyanlar her ne kadar Allah Celle Celaluhu'nun rububiyetine inanmışlarsa da Allah Celle Celaluhu'nun uluhiyetinde şirk koştular. Ya Hristiyanla dediler ki İsa onun oğludur. Yahudi'le dediler ki Üzeyr onun oğludur. Ve bunun gibi nice şeyler var. Dolayısıyla bununla ne yapmış oldular? Şirk koşmuş oldular. ve Vesselam'ın Risaletini ve Kur'an'ı inkar ettikleri için burada da kafir oldular. Yani müşrik Yahudi ve Hristiyanlar hem kafirdirler hem de müşriktirler. Tamam mı? Hem kafirdiler hem de müşriktiler. Dolayısıyla müşriklerden bir farkları yoktur. Ama yüzde yüz kafir olan kişilerden daha öndedirler. Ve biliyorsunuz Rum suresinde Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? O zamanki ehli kitap ile Farsiler birbirlerine düştükleri zaman Müslümanlar kimi destekliyorlardı? Ehli kitabı destekliyorlardı. Niçin? Çünkü kafirlere nazaran onlar daha imanlıdırlar. Çünkü müşrikler mecusiler mesela kesinlikle Allah Celle Celaluhu'nun varlığına inanmıyorlardı. Ve diyorlar ki Allah Celle Celaluhu iki şeyden ibarettir. Karanlık ve aydınlık. Onun için şerre, şerre karanlık diyorlar. Hayra da aydınlık diyorlardı. Ve direkt ne yaptı, tapıyorlardı? Ateşe tapıyorlardı. Ehli Kitab ise asıl itibariyle Allah Celle Celaluhu'nun varlığına inanıyorlar. Ama sonradan birçok şeylerde şirk koştular, kitapları tahrif ettiler ve şu şekilde. Burada demek istediğim, marifetsiz bir tasdik eksiktir. Mutlaka marifetle beraber tasdik, işte o zaman kalbin tasdiki sayılmış oluyor. Çünkü burada Ebu Cehem yüzde yüz hatalıdır. Ebu Cehem'in inancına göre Yahudiler, Hristiyan müşrikler hepsi mümindirler. Ebu Cehem kimdir hocam? Ebu Cehem bin Safvan, Cehem bin Safvan. Bu Cehem bin Safvan, Mürciye fırkasından yani el murci'a fırcasında müşakk olup Irak Bağdat'tan kendisi ayrı bir ekol oluşturdu. Tıpkı Abu Mansur el Maturidi'nin İmam İmam Abu Hanife'ye bağlı olup İmam Abu Hanife'nin Fıkhu'l Ekber kitabını okuduktan sonra bakıyor ki İmam Abu Hanife onun aklına göre Abu Hanife'nin inancı doğru değildir. Onun için Abu Mansur el Maturidi İnancına göre kim dese ki Allah Celle Celal ve Arş'ın üzerinde istivat ederse kafirdir. Ebu Hanife rahim e olanlar da diyor ki, her kim dese ki benim Rabbim nerede olduğunu bilmiyoruz bilmiyorum derse, yani ne Arş'tadır ne şuradadır ne bu derse o da kafir olur. Dolayısıyla Ebu Mansur El Maturidi ne yaptı? Ebu Hanife'nin inancından münşak olup ayrı bir ekol oluşturdu. Onun için bunu Ehli Kelam'ın fırkasına koydular Ebu Mansur El Maturidi. Ama maalesef şiddet bugün dünyada ehl-i sünnet cemaat dediğiniz zaman veyahut denildiği zaman akla İmam Eş'ari ve Abu Mansur el-Maturidi geliyor. Gerçi İmam Abu Musa el-Eş'ari biliyorsunuz rücu etti. Onun üç tane devresi var. İlk önce müteziliydi. Sonra kerrami oldu. Ondan sonra selefi oldu. Ondan sonra selefin akidesine döndü. Şimdi demek ki marifet yetinilmiyor arkadaşlar. Marifetle beraber tasdik. Onun için el-Murci'e niçin Abu Cehenn Ceh Ceh bin Safvan Murciye'den ayrıldı çünkü onlar dediler ki el ma'rifa ve tasdik Cehenn bin Safvan düşündü taşındı aklına göre maslara vurmadan dedi ki olmaz iman sadece ma'rifettir tasdika gerek yok i̇man, iman ma'rifet ise o zaman e, iblis de o zaman iblis de mümindir. o zaman Allah Celle Celaluhu iblisi cehennemle vaad etmesi o zaman nedir Cehenn bin Safvan'a göre bu büyük bir zulümdür Yahudi ve Hristiyanları cehennemle müjdeliyorsa Allah Celle Celaluhu eğer o akide üzerinde öseler, cehennemin sefanın inancına göre Allah Celle Celaluhu bu Yahudilere ve Hristiyanlara zulmetmiş olur. Ve müşriklere göre o şekilde. Ama işte o zaman ne yaptı? Murcia'dan ayrıldı. Çünkü onlar diyorlar ki, el-ma'rifa ve tasdik. Şimdi geleleme Ebu Hanife'ye rahimahullah. Ebu Hanife Allah diyor ki, iman yani kalple tasdik Tamam mı? Marifetle beraber, dille ikrar. Bunu söylerse bu yeterlidir. Tamam mı? Bunu söylediği zaman bunu yeterlidir. Ey imanı kamildir. Ancak ameli imanın, imandan bir cüz görmüyor. Diyor ki, amel imanın gereklerindendir. Yoksa imandan değildir. Tamam mı? Amel imanın gereklerindendir. Ehli sünnet ve cemaat dediğimiz veyahut da selefi salihin dediğimiz alimler ne diyorlar? Diyorlar ki amel imandan bir cüzdür. Amel imandan bir cüzdür. Mesela <gülüyor> namaz nedir? Namaz ameldir. Oruç nedir? Oruç ameldir. Zekat nedir? Ameldir. Ellem verip alma ameldir. Hac nedir? Am ameldir. Ee, i̇nsanın yapmış olduğu her şey Nedir? Ameldir. Onun için selef-i salihin demişler ki iman, kalple tasdik marifetten sonra, dille ikrar, azalarla amel etmek. Masiyetlerle eksilir, taatlar ile artar. Kişi masiyet yaptıkça imanı azalır. Yani imanı zayıflar. Kişi salih amel yaptıkça ne yapar? İmanı artar ve imanı kuvvetli olur. Tamam mı? Dolayısıyla namaz kılan ile kılmayan arasında sizce fark var mıdır yok mudur amel bakımından? Yani namaz kılmayan yine kelime-i şehadeti getiriyor ve diyor ki ben Allah Celle Cev tarafından ne gelmiş mi, icmalen her şeye inanıyorum. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem tarafından ne gelmiş ne, ne gelmişse icmalen her şeye inanıyorum. Peki niçin namaz kılmıyorsun? Diyor ki işte bahaneler sürüyor. Namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, zekat vermiyor, hacca gitmiyor birçok hayırlardan mahrumdur. Masiyetlerle iç içedir. Tamam mı? İşte burada Murciye fırkasına göre müce fırkasına göre bu insanların imanı ile Cibril arası, imanı arasında bir fark yoktur. Abu Hanife demiş ki hayır amel yapması gerekiyor ama her ne kadar amelle mukellef ise de amel imandan değildir. Murciye ise kesinlikle Marifetten sonra kalp ve tasdik eden bir kişi hiçbir amel yapmasına gerek yok. veyahutta yapmazsa bile onun imanı ile Cibril imanı arasında fark yoktur. Ebu Hanife demiyor Ameli terk eden bir kişi imanı ile Cibril imanı arasında fark yoktur. Bunu söylemiyor Allah rahmet etsin. Ama diyor ki her ne kadar amel gerekiyorsa da amel imandan bir cüz değildir. Tamam mı? Demiştik burada iman, şimdi burada şöyle yani bir muciz yaptık. Bu tür şey, deliller şu anda konuştuğumuzun, konuştuğumuzun delilleri hepsi zamanla önümüze gelecek. Ve biz geçen hafta demiştik ki iman en tu'mine billahi Allah'a iman etmendir. Ve demiştik ki iman Allah'a iman etmek rububiyeti, uluhiyeti ve sıfatı hepsi içine giriyor. Ey Allah'ın rububiyetine huluhiyetine ve bütün isim ve sıfatlarına ne yapacaksın? İman edeceksin. Ve bu imanda hiç kesinlikle nedir? Tevil yoktur, tatil yoktur, teşbih yoktur, tekihf yoktur. Tekif demek... Ey, bir de Türkiye söylesene. şeyi. Çok yani mesela tatil demek etkisiz hale gelmek. Mesela Allah Celle Celle mesela bunlar diyorlar ki Allah Celle Celaluhu'nun kesinlikle Gözleri yoktur, elleri yoktur, ayakları yoktur mesela tamam mı? Allah Celle Celaluhu görmez. Allah Celle Celaluhu işitmez. Bütün bunlar ne yapıyorlar? Allah Celle Celaluhu bu sıfatlardan etkisiz hale getiriyorlar. Ey tahlil ediyorlar. Ve bunlara akide kitaplarında diyor ki el muattile. Ey Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarını tahlil eden kişilerdir. El muattile fırkası. Tamam mı? Öbür taraftan teşbih yapanlar diyorlar ki mesela özellikle rafıziler, şiiler İsmaililer rafıziler yani genelde bütün şii fırkaları veya da fırkalar Allah Celle Celaluhu'nun insandan hiçbir farkı olmadığını söylüyorlar. Ve burada ne yapıyorlar? Teşbih ediyorlar. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu Allah Celle Celaluhu teşbih etmek veya da birisini Allah ve da Allah'a başkasına teşbih etmek bu nedir? Eğer tevil yapmıyorsa tek kelimeyle küfürdür. Eğer tevil yapıyorsa bu alimler demişler ki bu kişi kafir olmuyor ancak ehli bid'attandır. Tamam mı? Ve şiiler diyorlar ki Allah Celle Celaluhu insanın şekli üzerindedir. Ve buna el mücessime diye aynı zamanda şiilerin mücessime, mücessime fırkası da deniliyor. Diyor. Bunlar mücessimedir. Ey Allah Celle Celaluhu'nun insan gibi bir cisim olduğunu iddia ediyorlar. Bu Allah Celle Celaluhu haşa ve kelle Allah Celle Celaluhu bu isimlendirdikleri veyahut da vasfettikleri şeyden Allah Celle Celaluhu münezzehtir. Allah Celle Celaluhu tıpkı bir insan gibi değildir. Yani onların dedikleri işte dişleri var, dili var, memne var. Hayır. Biz daha önceden size söyledik dedik ki Allah Celle Celaluhu'nun görüyor ama onun görüş açısı ve bakışı hiç kimseye benzemiyor. Tıpkı insanların birbirlerine benzemedikleri gibi. Şurada mesela birkaç kişiyi oturuyoruz. Hiç birimizin bakış açısı diğerine benzemiyor. Birisi 100 kilometreye kadar görüyor, birisi 2000 kilometreye kadar görüyor. Ve bu şekilde. Gözler bile birbirine benzemiyor. Tamam mı? Dolayısıyla burada Allah Celle Celaluhu mahluk mahlukat ile e, mahlukatlara yani yaratılmışlara benzetmek Nedir? Kesinlikle bilerek yapılıyorsa küfürdür. Ama tevil yapıyorsa, tevil yapıyorsa mesela eşariler ve maturidiler gibi tamam mı? Ve bir kısım mürciyeler gibi demişler ki bunlar kafir olmuyor ama bunlar ehli bidaattır. Ancak Cehenb bin Safvan, alimler onu tekfir etmişler. Selef uleması bir ittifak onu tekfir ettiler. Ve Cehenb bin Safvan bu selef alimlerinin ittifakıyla bu adam Nedir Müslüman mümin değildir. Ey bu inancın dışına çıkmıştır. O <gülüyor> burada Allah Celle Celalü'nün isim ve sıfatlarında kesinlikle tevil olmayacak. Ve keyfiyet bile sorulmayacak. Tıpkı hani geçen size söyledik. Allah Celle Celaluhu arşa aksa arşa, arşa yükselmesiyle hani diyor ya Rahman alal arş istawa. Ve İmam Malik'e sordukları zaman keyf stava. Burada keyf demek keyfiyet. Ey nasıl istiva etti? Buradaki nasıl kelimesi sormak caiz değildir. Niçin? Çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de Aleyhisselatü Vesselam'a belirtmediği gibi ve Selam sünnetinde de böyle bir şey belirtmiş değildir. Dolayısıyla Allah ve Resulünün belirtmediği bir şeyi ondan sonra yani Hz. Vesselam'dan sonra gelecek, gelecek olan insanların da bu tür şeyleri belirtmeleri caiz değildir. Ancak nasıl yanında duracağız? Ar-Rahman ar-Rahman arşa istiva etmiştir. Nasıl istiva etmiştir denildiği zaman Allahu alem diyeceğiz. Buradaki Allahu alem, keyfiyet konusunda, mana konusunda değil. Dikkat ediniz. Manasını bileceğiz. İstiva diyor ki İmam Malik İstiva'u ma'lum. Vel keyfu mechul. Tamam. Vel iman bihi vacib. Ve suel anhu bid'a. Ve en son görüş sözünde diyor ki Akhricu. Diyor fe innehu Tabii ki bu ahricuhu kelimesi, biz burada böyle birisi bir soru sorduğu zaman şu adamı buradan çıkarın bir akçıdır demek doğru mudur? Şu anda bizim gibi insanların böyle bir kişiye bu şekilde söylemesi doğru değildir. Ama imam Malik bunu çok iyi tanıdığı için devamlı derse gelip orada onun zihniyetini bildiği için anladı ki bu şahsa cevap verilirse veya da bu şahıs mecliste kalırsa Buradaki o mecliste oturan kişiler arasında büyük bir fitne yapacak. Onun için bu insanları fitneye sokmaması için dedi ki bunu meclisten çıkarın. Çünkü akidesini biliyor. Kendisinin bu konuda akidesi bozuk olduğunu bildiği için çıkardı. Yani ve aynı zamanda bu akidesine ne yapıyor? Davet yapıyor. Yani çağrı yapıyor. Ee, çağrı, bazı biliyorsunuz yani bazı fırka imamları çağrı yapıyorlar inançlarına. Ehli Bidat Fırı sofiler, ondan sonra şihiler, rafiziler şunlar bunlar, hariciler, mürteziler bunlar nedir? Görüşlerine fıkkalarına çağrı yapıyorlar. Dolayısıyla bir kişi görüşüne çağrı yapıyorsa ve onun görüşü de kesinlikle Kur'an ve sünnetin ölçüsü üzerindeyse kesinlikle o kişiye fırsat tanımamak lazım. Ama normal bir insandır. Gelmiş dinliyor. Bu arada da ders veren kişi bu tür şeylere değindiği zaman kalkıp Dese ki bunu buradan çıkarın demek tabii ki bu doğru değildir. İmam Elbani Rahim Allah diyor. Diyor ki bunu yapmak en büyük cehalettir diyor. Çünkü bu normal bir vatandaştır. Keyfiyet nedir bilmiyor, şu nedir bilmiyor. O an için şahıs konuşuyor ve aklına geldi sordu. O kişi ile bu kişi arasında fark var. Bence bu Kur'an'a geçirip on beşli